Beyyine Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde